Sihribazlar Hz. Musa'ya diyorlar ki Ya Musa sen mi atacaksın asanı biz mi atalım asağımıza diyorlar. Sen mi atacaksın ya Musa biz mi atalım? Bundan dolayı Allah o sihirbazlara iman nasip ediyor. Hedef bakımından. Hz. Musa'ya evvel tetkidikler için büyük bir karşılarında <gülüyor> buyur diyorlar. Aman ya. Buyur tetkidikler için Hz. Musa'ya bu hürmet göstermelerinden dolayı bu kadar hürmet <gülüyor> gösteriyorlar. Önden sen yaptı at diyorlar. Evet. Bundan dolayı Allah iman nasip ediyor. <gülüyor> Kur'an bu elimi talim ediyor <gülüyor> insan oğullarına. Allah Allah Allah, en güzel. Biz sihirbazları felah bulmuyorlar. O sihirbazları felah bulmasının sebebi terbiyesinden dolayı. Aman ya. Diyorlar ya ki ya Musa sen mi atacaksın? Biz mi atalım diyorlar. Biz hiç suazdım Musa'da. Evet. Allah bundan evet. dolayı onlara iman nasip ediyor. İmmâ en tülkîyâllâ, <gülüyor> Ya en <gülüyor> terbiye Terbiyeli adamlar, onun Allah iman nasip ediyor.